Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki hamdten şükrün arasında fark var mı? Var ise nelerdir? Evet arkadaşlar hamdten şükür alimler burada içi görüşe ayırdı, ayrıldı. Bir kısım alimler diyorlar hamdten şükürün arasında fark yoktur. Bir zenginlik farkı var sadece. Bir kısmı diyor fark var. İki görüş var birinci görüşün sahibi İmam Teberidir ve onun yolunu tutanlardır. Tutanlardır. İmam Teberi diyor ki, "məna elhamdülillah" yani hamd Allah'a hamd etmek, yani halis şükürdür Allahu Teala'ya. Aralarında bir hilaf yoktur, sadece edebiyet hilafı var. Evet, ama diğer alimler görüşler bunu reddediyorlar. İmam Şeyh'in e, racihte olan Allah ve Alem Diğer alemlerin görüşüdür O da nedir? Hamdten şükürün arasında Fark var ee, Birincisi Birincisi Hamd Hamd dilden olur Sadece dilden olur Şükür ise Dilden kalpten Organlarla olur Evet yani Hamd sadece dilden olur Elhamdülillah diyorsun ama şükür pratiğe dökülmesi lazım. İkincisi hamd etmek bir nimetin karşısında olur ve başka şeyden de olur. Yani her şeye hamd olunur. Ama şükür ise sadece nimet karşısında olur. Bu bu farklar var aralarında. Hamd her şeye olur. Hamd ederim Allah'a. Güneine bütün verdiği nimetleri. Ama şükür sadece bir nimet. Mesela sene bir tane bir şey verdi, dersin teşekkür ederim. Demesin sene hamd edelim. Ama bir tane genelde sene faydası var. Elhamdülillah e, dersin ona e, Allah razı olsun. E, cenel razı olsun. Yani. Hamd etmek budur yani. Ama hamd sadece Allahu u Teala'ya olur. Çünkü bütün nimetler onun faziletindedir. O dedir O vermiştir. İşte burada da i̇bn Kesir bu görüşü tercih ediyor. Ve kendi imamına Ebi Celirehçi tefsirini i̇bn Kesir tefsirini İmam e, Tabari'nin tefsirinden özetledi. Ama burada e, İmam e, i̇bn Kesir reddediyor e, şeye, e, imamına kendi hocasına e, diyor, e, farkı var. Abu Hilal el-Askeri e, diye e, bir alim var. 300 senelerinde vefat etmiş. Bunun bir kitabı var. El-Furuq kitabı. Yani farklar. Filandan filanın ne farkı var? Orada Abu Hilal el-Askeri yine güzel bir şey söylüyor. Fark nedir hamd'den şükrün arasında? Orada diyor hamd dilden güzel şeye karşılığıdır. Ama şükür diyor Tazim ni'me için olur yani bir nimet verilmişse onu tazim ediyorsun. Bu da neden olur? Dilden olur, kalpten olur ve organlarda olur. Yani aynen e, İmam e, İbn Kesir'in e, şeyine dönüyor. E, İbn Qayyim de rahim aynen e, öyle bir şey söylüyor. Buna, buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki e, Madar Cüsallikinde İbn Kayyim bunun üzerine çok güzel konuşmuştur. Kısacası diyor ki, şükür diyor daha ceneldir sebepleriyle, çeşitleriyle. Ve özettir, ona onu muteallikleriyle, yani e, e, e, yani onun e, hemdin e, e, kendine has şeyleriyle, e, ona, ona has olan şeylerden özeti var. Çünkü hemd daha ceneldir. Ama şükür diyor, kalple olur, e, dilden olur, organlarla olur. Daha nedir? Kapsamlıdır. Yani pratiktir. Evet. E, ondan dolayı e, hamden şükrün farkı budur. Dedik e, hatırlatma babından. Birincisi, birincisi hamd lisendedir. Şükür dilde, kalpte, organlardadır. İçincisi hamd geneldir. Şükür nimet karşısıdır. Evet, vallahu alem.